damlalar. Kanuni Sultan Süleyman devrindeyiz sevgili dinleyiciler. Herkes sahasının zirvesinde. Emsalsiz lider. Sultanı Süleyman, mimarı Sinan, nakkaşı devni, şairi Baki. Hani bir şair şöyle der. Şiir anlam olarak veriyorum. Süleymaniye Camii'ni yıkmayı murad ederseniz bu çok kolaydır. Vasıflı da olması gerekmeyen iki amele tutsanız, ellerine birer balyoz verseniz, hayırlısıyla 15 günde koskoca Süleymaniye yerle bir olur. Ama bir daha yapayım derseniz size bir Süleyman, bir de Sinan lazımdır. Bir daha gelmeleri için kaç yüz yıl geçmesi gerek kim bilir. Peki böyle büyük başarılar nasıl ele geçebilmiştir? Kültürümüzün muhteşem bir işaret taşı var. Der ki, marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Evet, iltifattan hoşlanmayanımız herhalde yoktur sevgili Necdar. Ama ölçülü bir iltifattır söz edilen, ayakları yerden kesen, hani günümüzde koy koyculuk ya da dal kavukluk, yalakalık tabirimi mazur görün diye adlandırılan tavır değil. Yerinde, gerektiği kadar ama asla ihmal edilmeyen bir iltifat. İşte o iltifat olduğu vakit hem maddi hem manevi bakımdan ödüllendirme diyoruz bugünlerde. İşte o iltifat olduğu vakit kabiliyetlerin neşrün ema bulduğu ve insanların kendilerinin bile hayret edecekleri eserlerin ortaya çıktığını görürüz. Eğer bu ihmal edilirse müşterisiz meta zayidir diyor ikinci Mısra'da. Çok güzel bir mal var ama arayan yok, soran yok. Çok güzel bir kıymet var ama gören yok. Hani şairin dediği gibi, güle göğüş ettiremez yok yere bülbül inler. Var akıl mehri vefayı kim okur kim dinler. Kendisine soru sorulmayan alim gariptir. Sözü dinlenmeyen alim gariptir. İşte sözü tekrar edelim. Hani şöyle yazıp duvara assak yeri var her zaman da baksak. Çünkü çoğu kere en yakınımızdaki insanlara hak ettikleri iltifatı esirgeriz. Bir defa karşılaştığımız, belki bir daha hiç görüşmeyeceğimiz insanlara, o anki işimizi görmek için belki de ya da kendimizi sevdirmek, saydırmak için iltifatlar ederiz de, mesela hayat arkadaşımıza her gün yaptığı zahmetlerin karşılığı olarak bir defa olsun teşekkür etmek, çok güzel olmuş, eline sağlık filan deneyi unutuveririz. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir.